İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar. Günaydın Günaydın Efendim Günaydın herkese Günaydın eriş. E, karikatüleri soracaksınız. Evet, ben şöyle başlayayım. Haftanın. Bugün bugün 2 Ekim önemli bir gün. Dünya şiddete hayır deme günü imiş. E, Mahatma Gandhi'nin doğum günü. 2 Ekim. E, 15 Haziran 2007 yılında da e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir karar alınmış. Bu kararla Dünya şiddete hayır günü olarak ilan edilmiş. 2 Ekim. Ya yani bu da demek oluyor ki bugün dünya için son derece önemli bir gün. Ve değilse biz bugün, bir gün olsun, bir günde olsa barış, hoşgörü anlayış ve şiddet içermeyen bir ortamın içinde yaşayacağız. Yani yaşayalım diyoruz. Bu kesinlikle. temenni ediyoruz. Evet ayrıca da bir ufak ilavede bulunayım ne saatli marif takvimine göre de dünya çocuk günüydü bugün. E, çok güzel uyumuş işte. Hem uyumuş evet. Hem çocuk evet. günü. Harika. Evet. Harika. Şimdi... E, ben de e, bugünün anlam ve önemine uygun olarak sizlere bu sabah kesinlikle ama kesinlikle şiddet içermeyen, şiddetten tamamen e, arındırılmış, arındırılmış. E, öyle olunca da son derece absürt karikatürler anlatmak istiyorum hepinize saygılararak. Yani <gülüyor> Şimdi ilk absürt karikatürümüzü Ankara'dan e, cerrah dostumuz Doktor Mustafa Sarya e, Saryal Çizdi. Mustafa Saryal bu karikatürü çizerken sanırım herhalde zorlu geçen bir ameliyattan henüz yeni çıkmış olmalıydı ki elleri titremekteymiş hala ve bu titreme olduğu gibi çizgilerine e, yansımış diyeceğim şaka. Şaka çünkü e, Mustafa Saryal'ın özgün çizgisi böyle. E, 2019 yılında Hiç adında bir e, karikatür albümünü de yayınladı. Albümdeki bütün karikatürler aynı anlayışla. Çizilmiş yani üslubu bu bu şekilde hafif titrek bir e, naif çizgisi var e, Salyan'ın e, Salyan'ın yeni karikatürine gelince bir kürsünün başında duran ve yukarıdan aşağı doğru bakmakta olan üç insan üç adam görüyoruz ortadaki elin e, adamın elinde bir tokmak olduğuna göre e, bu kişilerin bir yargı heyetini teşkil ettiklerine de hükmedebiliyoruz rahatlıkla. Zaten kürsünün aşağısında davalara ayrılan sehpanın önünde yargılanmakta olan zanlılar var. Onları da rahatlıkla seçebiliyoruz. Peki kimdir bu yargılananlar? Şöyle bakıyorum soldan sağa doğru bir kuş, bir ağaç figürü görüyorum, bir de kedi seçebiliyorum. E ne yapmış bunlar? Neden yargılanıyorlar? Niçin sanık kürsüsünde duruyorlar? Son derece absürt bir durum. Ee, bu soruların yanıtlarını Doktor Mustafa Saryal'a sormak e, gerekecek. Ben sadece bu karikatürü absürt bulduğum için e, anlatmakla yetineyim. Evet, sen ee, şey dedin, bu kişilerin yargıç olduğu hükmüne varıyoruz dedin. Ben evet. de yo, yok hükmünde diyorum bu hüküm. Ha yok hükmünde. Tamam. <gülüyor> Absürditenin şeyi yok, sınırı yok zaten. <gülüyor> Buyurun falan. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Sahne sizin. Ee, aslında mahkeme salonunda bir ağacın e, kuşların falan bulunması yeni bir buluş değil. Ee, bundan 3 yıl kadar önce e, 19 Şubat 2020 tarihli. E, bugün artık yegane tek kalmış e, mücevher gibi haftalık mizah dergimiz. Leman'ın kapağında da Böyle tuhaf bir karikatür e, yer aldıydı. E, o da absürt olmakla birlikte çok daha somuttu tabii e, Mustafa Saryal'inkinden. E, Tuncay Akgün imzalı bu Leman karikatüründe, kapak karikatürüydü. E, bir, yine bir mahkeme salonu vardı. E, Yargıç heyetinin önünde yargılananlar ise bu kez biraz daha tanıdık simalardı. E, soldan sağa doğru gidince şöyle Can Atalay'ı, e, Müjellâ Yapıcı'yı ve Osman Kabalay'ı seçebiliyorum ben. E, Atalay ile e, Mücevha Yapıcı arasında bir dördüncü kişi daha var. E, onun da Hakan Altınay olduğunu varsayalım. Yani öyle evet. tahmin ediyorum. Her neyse e, sanık kürsüsünde oturan bu dört kişiyi aniden mutlu eden bir olay gerçekleşiyor salonda. Yani mahkeme salonunun kapısı aniden açılıyor ve e, salondan içeri süratle koskocaman bir ağaç dalıyor. Yanlış duymadınız kökleri üzerine ayaklanmış, çevresinde hala uçuşmakta olan kuşlar güvercinleriyle birlikte kocaman bir ağaç dalıyor mahkeme salonuna. Üstelik bu ağacın gövdesinde bir insanın yüzündekine benzeyen böyle gözler, kaşlar, burun ve ağız da var. Kaşlar neyse öyle bir çatmış ki öfkeli olduğunu hemen fark ediyoruz, anlıyoruz ağacın. Bu karikatürdeki absürtlük burada da bitmiyor dile geliyor öfkeli ağaç ve ağzından şöyle bir e, cümle dökülüyor durun ben de gezideydim müdahil olmak istiyorum bu e, absürt karikatürü de Akgün Tuncay Akgün 3 e, yıl kadar önce çizmişti ağaç müdahil oldu mu e, olmadı mı bilmiyorum ama Doktor Mustafa Saryal'ın çizimine bakacak olursak inanacak olursak daha doğrusu o da yargılanmış galiba ağaç bu da yok hükmünde Yok, geçtik. Bitmedi zaten. Aynı konuda bir absürt karikatür daha sunmak istiyorum size. Bu karikatürde Sefer servi çizdi geçen nokta Evrensel Gazetesi'nde. Ee, Yargıtay'ın Gezi davası kararı hukuki değil siyasi bir kararı olarak yorumlandı. yazısıyla yayınladı bu karikatürünü. Ee, karikatürde bir televizyon muhabirini elinde mikrofonuyla e, Gezi davasının yargıçlarından birini sorgulama esnasında, sorgularken yani daha doğrusu, işte e, söyleşi yapıyor. E, dedim ya bu hafta hep gerçeküstü, absürt karikatürler seçtim. Muhabir de nasıl bir soru yöneltmişse, yargıç çok sinirleniyor aslında. Böyle bir soru yöneltmemesi gerekiyordu ama yani işte saçma sapan bir program yapıyoruz. Yargıç acayip sinirleniyor ve sol elini böyle havaya kaldırarak muhabire parmağını sallıyor. Partimizin sallaştığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır diyor öfkeyle tekrar edip partimizin siyasi tallaştığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır diyor e, bu sözleri duyan televizyon muhabiri yargışı düzeltmek zorunda kalıyor tabi yargınız demek istediniz herhalde diyor anlam veremiyorum karikatürü ben de diyalogu sürdürüyorlar mı sonra karikatürde görünmüyor sefer senin Vallahi görünmüyor görünmüyor ama hani Aklınıza yattıysa ve yeterince absürt bulamadınızsa Sayın Hocam, ben size e, Hayati Boyacıoğlu'nun e, bir karikatürünü teklif ediyorum. Bu tam bir Monty Python e, tadında bir karikatür bu. E, Hayati'nin karikatürün başrolünde de yine üç kişilik bir yargıçlar heyeti yer almış. Fakat öncekilerden farkı bu, e, bu defa yargıçların yüzlerinin gülmesi. Hatta gülmek ne kelime. Yani hepsi gayet şer şakrak gülündüler. Ortalar Evet evet. Sanık da havaya uymuş. Elleri kelepşeli hatta galiba iple bağlı. E, fakat buna rağmen o da çok neşeli. E, ve bu coşkulun neşenin e, sebebini ise e, bize göre Karikatüperis'in en sağında oturan yargıç e, soldaki yargıcı göstererek açıklıyor. Bizde diyor kanunsuz iş olmaz. Gerçekten de en sol taraftaki yargıç oturmuş. Neşe içinde, pür neşe içinde böyle önündeki e, kanunu tıngırt atıyor. Ortadaki yargıç ise o da havaya oymuş. E, tef çalıyor. Tam bir cümbüş. Vur patlasın, çal oynasın e, misali. E, bundan da absürti çizilemezdi. Değil mi? E, evet, zaten de... onlarda e, bunu izleyenler, herkes çokta. E, ben de ufak bir ilavede bulunayım izninle. Lütfen. Burada BBC'nin haberi var. Yargıza 3. Ceza Dairesi'nin işte bu Gezik Parkı davasında Osman Kavala ve Can Atalay'ın daralarında aralarında olduğu 5 sanığın mahkumiyetini onadı. Haberini verdikten sonra şeyle Avrupa Konseyi Parmanterler Meclisi Türkiye eş raportörlerine eğilmiş BBC. Ve eş raportörler şey demiş İngiliz raportörünün adı John Howell Avustralyalı Avusturya'da raportörün adı da Stefan Schenagh e, şok oldu demişler. mişler. <gülüyor> 4 dört sene cezaların unanması bizi şoka uğrattı demişler. Türkiye etkilere bu kararları uygulamaları için Avrupa Konseyi ile birlikte daha fazla baskı yapacağız demişler. O bu geldi akuma. Kanun dinliyorlar bilmiyorum ama. Hep çalıyorlardır belki. <gülüyor> belki. <evet. gülüyor> belki de. Peki e, absürde şey pardon konuyu burada <gülüyor> kapatıp e, bir başka aslında absürtlüğe geçmek istiyorum. Ya da e, yok e, şöyle diyelim yüzyıllar boyunca bitmek tükenmek bilmeyen e, artık kanıksanmış insanlık trajedilerinden, trajedilerinden e, bir yenisi demek daha doğru olacak galiba. E, Dağlık Karabağ'da, Karabağ'da e, düne kadar e, yaşadıkları bilinen yaklaşık 120 bin e, kadar Ermeni yurttaşından söz etmek istiyorum. E, düne kadar dedim çünkü an itibariyle e, neredeyse tamamı Ermenistan'a göç etmiş durumda. Evet. Dağlıklara evet. Verememiştik i̇yi, iyi oldu söylediğin. <gülüyor> evet. Yani bu e, eski e, ayrılıkçı yönetimin eski yetkililerinden Artak Beglaryan. Geride kalanların sadece bir takım yetkililer, ilk yardım görevlileri, bazı gönüller ve özel gereksinimli yani hareket edemeyen kişiler olduğunu söylemiş. Birleşmiş Milletler ise evet, sakatlar, yaşlılar vesaire. Evet, evet. Yani Birleşmiş Milletler'de bölgedeki insan ihtiyaçlarını tespit için bir heyet göndereceğini açıklamış. Karikatüre gelecek olursak Belçikalı karikatürcü Pierre Kroll siyah beyaz olarak yayınladı bu karikatürü. Temsili karikatür diyorum ve yaşanmakta olan büyük trajediyi karikatürcü gözüyle gözler önüne serdi. Karikatürde düz bir çizgi şekli halinde böyle bir çizgi olarak Azerbaycan-Ermenistan sınırını görmekteyiz. Bize göre sağ taraftaki Azerbaycan bölümünde ee, Azerbaycan bayrağını taşıyan bir tank var ve sınırın öte yanına yani Ermenistan e, tarafına doğru e, giden göç eden hatta koşarak kaçan bazı insanlar görüyoruz aileler görüyoruz bir aile görüyoruz bu arada bir de kocaman damperli diyeceğim bir kamyon e, kasasını tıka basa insanla doldurmuş ardında da böyle siyah bir egzoz bul bulutu bırakarak ee, Azerbaycan sınırından Ermenistan'a girmiş bile. Ee, Pierre Kroll bu kamyonun içindeki kalabalığın e, ortasında yolculuk eden iki kişinin sözlerini bize aktarmış, konuşmalarını bize aktarmış. Bir tanesi diyor ki neticede çok büyük bir topluma aitiz diyor biri. Öbürü de tamamlıyor. Evet, dünya mülteci toplumu diye tamamlıyor e, sözünü. İşte aslında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyenliği'nin bu yılın e, daha birkaç ay önce yayınladığı raporunda Mayıs ayındaydı galiba e, söz etmiştik. Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde o zaman mülteci e, olduğu tespit edilmiş. Yani neredeyse Rusya'nın nüfusuna yakın galiba değil mi? 110 milyonun üzeri. Fiyerrol e, bu kadar da saçmalamamış yani dünya mülteci toplumu derken. Böyle bir toplum var. Dünyada şu anda. Evet yine BBC'nin haberine bir başka haberine göz atacak olursak 28 Eylül tarihli ama sonradan 30 Eylül'de güncellenmiş öyle üzeri dağlı Karabağ'dan Ermenistan'a göçenlerin sayısı 100.000'i aştı diyor. Zaten toplamda 120.000 civarında Ermeni yaşıyordu. Dolayısıyla işte dediğimiz gibi Türkiye BBC'ye konuşan Ermenistan Büyükelçisi Edmund Marukyan heyetin bomboş bir dağlık Karabağ'la karşılaşacağını bunun evet. bir etnik temizlik olduğunu da söylemiş. Ama Azerbaycan suçlamaları reddetmiş. Bölgede yaşayan Ermenileri eşit vatandaşlık temelinde Azerbaycan'a entegre etmek istiyoruz. Ama pek çok Ermeni kendi kararlarıyla bölgeyi terk etti demiş. Falan Sağlar bizim için. Evet, yani absürt, gerçeküstü karikatürler dedik bu hafta. Ama şimdi anlatacağım karikatürü eminim yok artık. Olmaz bu kadar da hayal gücü olmaz diyeceksiniz. Bu karikatürü de İsrail'li bir karikatürcü Uri Fink çizdi. Yasız bir karikatür bu. Hemen anlatayım. Mas mavi böyle koyu, mavi bir fonun önünde iki siyasi şahsiyet yer alıyor. Solda İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'yu görüyoruz. Sağda da e, Suudi Arabistan Veliyat Prensi e, MBS Muhammed Bin Salman MBS. Her ikisi de ayakta birbirlerine gülümsüyorlar, tebessüm ediyorlar, böyle öyle bakışıyorlar. Hatta İsrail Başbakanı Netanyahu elinde tutmuş olduğu... O Davud'un altıgen e, yıldızını, o, o şeklindeki beyaz barış güvercinini serbest bırakarak Bin Salman'a doğru uçmasını sağlıyor. Bin Salman ise önüne kavuşturduğu ellerini aralamış, güvercinin avuçlarına konmasını bekliyor büyük bir mutluluk içinde. Şayet bu görüntüyü yeterince absül bulmadınızsa Netanyahu'nun ellerinden e, Bin Salman'a doğru uçmakta olan o sembolik beyaz barış güvercinine biraz daha e, dikkatlice yakından bakmanızı önereceğim. E, bu güvercinin gagasında her ne kadar böyle bir zeytin dalı varsa da gövdesini oluşturan altıgen yıldızı belirleyen çizgiler uzayıp gitmiş ve çok iyi bildiğimiz bir başka simgeye dönüşmüş. E, bir nükleer atom simgesi. Evet her şey bir arada hem Davud'un yıldızı hem yani. güver, barış güvercini hem de yükler evet. bomba. Bir Saçma çok, sapan bir şey değil. Çok absürt bir karikatür. Son derece. Peki niye çizmiş Uri Fink bu karikatürü? Efendim Suudi Arabistan Veliat Prensi Selman geçen hafta New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile bir araya geldikten sonra İsrail'e normalleşmeye her geçen gün yaklaştık, yaklaştıklarını belirtmiş ve İsrail Başbakanı Netanyahu da e, yine ABD'nin işbirliğiyle Suudi Arabistan'la tarihi barışa ulaşabileceklerini e, söylemiş. Bunun üzerine çizmiş. E, bu söylemleri pekiştiren iki önemli gelişme de yaşandı geçen hafta. İsrail'i bir bakan Suudi Arabistan'a halka açık bir e, ziyarette bulundu. Hemen ardından bir Suudi büy Büyükelçisi de yine e, Filistin Devleti kurma amacıyla Batı Şeria'yı ziyaret etti. Yani bütün bu gelişmeler Ortadoğu barışı için çok son derece güzel olmakla birlikte ben e, bu Ursin'in karikatüründeki atom simgesine imgesine dönüşmüş barış güvercini olayını e, çok gerçeküstü buldum ne yalan söyleyeyim Absolut buldum onun için. E, anlatmak Ben, ben de karikatür, karikatür olmamakla beraber buna gene iznin araya girip eee ve Tanzu İsrail gözetlerinde bir de e, Fransız Mediapar e, haber sitesinde yayınlanan bir absürt şeyden bahsettim. Hapiste yata, bahsedeyim dedim. Hapiste yatan bir Fransız zengin iş, insanı e, uzun süredir Arnaud Mimran adını taşıyor. Daha önce zaten 200 bin dolar kadar para vermiştim. Netanyahuya demişti. Şimdi yeni de bir şey söylemiş. Pek çok saatler ne istediyse verdim ona demiş. Bir milyon verdim yani şeyde, bir milyon dolar tabii tatilleri ve lüks saatleri için demiş. Başka şeyler de verdim demiş. Başbakan da bunların hepsi yalan demiş. Absürt. Absürt. Absürt. Absürt demiştir. <gülüyor> evet. E <gülüyor> Konuyu değiştireceğim ama yani yine çok çok absürt bir karikatür anlatmak istiyorum. İsviçreli sanatçı şapattan geliyor bu, Patrick şapattan Estetik olarak son derece güzel atlamak istemedim. şapat bize kocaman bir kruz gemisi çizmiş. Aşk Şu gemisi. Aş Aşk gemisi yok maalesef küçük kalır e genç dinleyicilerimiz bilmez belki hatırlamazlar Aş gemisi ama o daha böyle biraz sevimliydi sanki bu Galata Porta yanaşan ve bütün e Avrupa yakasını kaplayanlar biz Kadıköy'den baktığımız zaman yani sadece o gemileri görebiliyoruz bir veya iki tanesini. Başka bir şey, bir de Galata Kulesinin e, tepesi görünüyor falan. E, şimdi Şapatin çizdiği gemi de o kadar devasa ki, karikatür karesinin içinde sadece geminin burnuyla, kaptan göşkü ve oradaki bazı kameralar e, kameralar sığmış içine, e, gerisini de tahminimize, hayal gücümüze bırakmış e, yine sanatçı. Fakat kendi hayal gücünü ve fırçasını kullanarak e, geminin burnuna. Venedik'in en önemli e, simgesini o e, eline çizgili bluzlu tişörtü ve e, geniş kenarlı hasır şapkasıyla e, bir gondolcu kondurmuş. Gondolcu böyle ellerinde tuttuğu uzun küreği ile herhalde çok uzun bir kürek olmadı bu. Koca geminin burnundan aşağıya denize doğru e, sarkıtmış e, küreğini bir yandan da Havazı çıktığı kadar bağırarak şarkısını söylüyor. Bilindik bir şarkı. O sole mio. Nasıl? sesini iyi mi? Harika. <gülüyor> i̇şte bu absürt karikatürümüzün başlığı ise Venedik'te aşırı turizm. Çizilme nedenine gelince UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu tarihi şehrin yılda 20 milyon ziyaretçi. bulunuyor ağırladığı ve artık e, kaldıramadığı. Önlem olarak da 2024'ten itibaren Ocak ayından itibaren şehri günü birlik olarak gezecek turistlerden 5 Ayak orum. bastı parası. Evet. Ayak bastı. 5 euro. Yani kent, kentin belediye başkanı özellikle e, bu yaz aylarındaki, bahar ve yaz aylarındaki e, yoğunlukta uygulanacak olan uygulamayı şehri kitle turizmden koruma girişimi olarak tanımlamış. Beş Niye orum. nasıl bir İşe bulacakmış. Be, vermeyecekler. Yani. Evet, vermeyecekler. Evr. Yani, <gülüyor> yani absurt dedim ya bu bugünkü programımız. <gülüyor> yani, şapat karikatüründe böyle devasa bir cruise gemisini gondola dönüştürerek. Bu da ekstradan para kazanmanın uyanıklığı evet. yani. Kesinlikle. Soyle evrıyor. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, darısı Galata Portun başına ya. Aynen. aynen. Ama bu da absürt olur. Çünkü Galata Port'un yapılma amacı zaten dev kruvaz gemilerini limana çekmek değil miydi? Evet, öyleydi. İşte, Olsun. Onları yine de 5 euro Alınıyordur aynen. belki. Olabilir. Peki, ee, şimdi Galata Port demişken isterseniz Venedik'ten bir diğer su kenti olan dünyanın en önemli su kentlerinden biri İstanbul'umuza geçelim. Ee, yine Tanoral'dan bir e, karikatür var sırada. Ee, koca binaların, apartmanların yan yana dildiği e, uzunca bir sokaktayız. Dolapları olabilir mi? Bilmiyorum. Neyse. Ve e, sokak tıpkı Venedik'teki sokaklar gibi sular altında. Fakat e, şu farkla tabii. Suların içinde ne gondol var ne de şarkı söyleyen O Solemyo diye bağıran e, Şengoldolcu var. Bu bir lastik şişme bot görüyoruz e, suların ortasında. İki vatandaşımız ellerindeki küreklerin yardımıyla e, yol almaya çalışıyorlar. E, bu arada suyun içinden çıkan bir yer de yardım istiyor. Boğuldu boğulacak. E, bir kadın yarı beline kadar suyun içinde, şaşkınlık içinde çevresine bakınıyor. Aslında şaşıracak pek bir şey yok. Yani sokağa kaplayan çamur rengindeki bu su e, İstanbul'da neredeyse aşina olduğumuz bir görüntü oluşturmuş. Ne zaman aniden yağmur bastırsa sokaklarımız, caddelerimiz bu duruma dönüşüyor. E, Tanoral bu karikatürün adını kentsel dönüşüm olarak koymuş. Ancak burada bir kelime oyunu var tabii. E, Kent hecesinin ardından gelen sel hecesini daha kalın bir karakterle vurgulayarak kentsel bol, bol dönüşüm. Kentsel evet, dönüşüm. Kent ve sel, sel. Kent ve sel dönüşü. Evet. Ne kadar gerçekçi değil mi? Hapsız falan değil, artık. değil. Değil Normale döndük. E, hafta sonunda bilmiyorum siz de e, duydunuz herhalde. Akvam İstanbul'a e, yağış uyarısı yapmıştı ve e, İstanbulluların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, tedbirli olmalarını falan istemiş. Onlar da çıkmadı zaten. Tabii, Trafiğe tabii, çıkmayın, alt gibi... katlarda durmayın, sokaklarda dolaşmayın <gülüyor> diye böyle bir açıklama <gülüyor> yaptı. Milyonlarca kişi ne yapacağını bilemedi tabii. Hayır birbirlerini aramaya başladı. Sizin orada yarış, yağış durumu nasıl falan diye. Mesela Galatasaray'da <gülüyor> veya Kadıköy'de hava güllük gülistanlıkken 2-3 kilometre mesafede işte ne bileyim Başakşehir'de ya da Dolapdere'de Şiddetli sel falan, şiddetli yağış sonucu sel baskınları oluşmuş. Ama bu çeşitliliği şey. gösteriyor. Yok çok güzel, çeşitlilik her zaman çok iyidir. Absürtlüğün son safası herhalde. Öte yandan Amerika'da yaşayan e, dostlarım, onlarla da hafta sonu konuşma imkanı buldum veya yazıştım da bazılarıyla. Orada da durumlar pek farklı değilmiş. Mesela New York'ta e, birkaç gündür e, etkili olan yağış, hafta sonunda... Dağ da şiddetini artırmış ve e, olağanüstü hal ilan edilmiş. Şimdi absür bir şey anlatacağım. Yoğun yağışlar sonucu Manattan'daki Central Park'ı su basmış ve parktaki hayvanat bahçesinde bulunan bir deniz aslanı e, kısa sürülüğünde de olsa e, kaçmış Ö ve kente, yani. kente bir at, tur atmış. Evet. <Gülüyor> e, yetkililer ise vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önermişler. Ancak, Tuhaftır. Pek çok metro istasyonu da sel suları altında kalmış. Yani bu da bir başka absürtlük. Yandan e, toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Metro toplu taşıma aracı değil mi acaba? New York'ta? <gülüyor> Olmayabilir. <gülüyor> Ayrıca da belediye başkanı da çok fena olursa daha gelmeden yaptı erken uyarıda e, barınaklara sığınaklara gitmelerini söylemiş. Ama mülteciler evet. giremez demiş. Aa. Yani, Evet. Bu, bu çok gerçek şey olmuş. Evet bu değil. absürt değil işte hiç. Değil değil. <gülüyor> New York'ta çizer ve grafik tasarım sanatçısı dostumuz Andrea Arroyo ise bu durumun iklim kriziyle bağlantılı olduğunu ve bunun önemli bir uyarı olduğu gibi böyle absürt saçma sapan şeyler söyledi. Ne münasebet ne münasebet. <gülüyor> ne münasebet. Yani bütün bunlar yalan ya da sahte haber olabilir ee, inanmamak da yararlıdır. Fake, fake news. Fake news. <gülüyor> Son evet. olarak ben New York, aracıma... New York metrosu da gerçekten deniz yolu ulaşım aracına dönüşmüş. Yani. <gülüyor> Benim de gördüğüm <gülüyor> ee, Evet. Çift amaçlı deniz yolu ulaşım aracı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> gerçekten artık öyle yapmak lazım. İklim değil. Şimdi... İşte duyarlı kentlerde. Ben Kamil Masaracı'dan aldığım bir son dakika karikatürüyle bu sabahki absürt programımızı sonlandırmak istiyorum. Şöyle diyor Kamil Masaracı, 3 karikatürlük bu son dakika karikatüründe yapılan operasyonla çok miktarda sahte son dakika ele geçirildi diyor. İşte son. Pardon çok mu buldunuz? <gülüyor> ben size daha absürtünü söyleyeyim. E, dün medya ombutmanı Faruk Bildirici T24'te yazmış. Sözcünün 3 aylık rötoru diye 25 Eylül tarihli dünya sayfasında Sözcü gazetesinin haberi görünce kendimden şüpheye düştüm diyor. Çünkü Micho partisi seçimi kazandı diye başlık atmışlar. Üç ay önceki seçimin sonuçlarını <gülüyor> biraz gecikmeli olarak vermişler sözcük. Mahşetten vermişler. <gülüyor> evet. e, e, günaydın demek lazım. <gülüyor> <Son dakika. gülüyor> ne denir ki? Son dakika. Son dakika. <gülüyor> son dakika. <gülüyor> Sahte, <gülüyor> Sahte son dakika. Sahte son dakika. Evet, evet sürenin de sonuna geldik. Bu tamamen absürt karikatürler arasında özür, şey özür diliyorum. Çok... çok özür diliyorum. E, tamam. Çok absürt oldu bugün. Evet. Ben naçizane, acizane pardon şeyimi söyleyeyim. Kanaatimi bizde kanunsuz iş olmaz çok cazip geldi bana <gülüyor> hayatın bu kanun çalan hakimler şeyini. Bir de bir de şey çizdiymiş orada. Aslan çizseymiş. Deniz aslanı. Evet, hiç <gülüyor> diyelim. Gerçekten e, hakikaten baktığım anda ben de çok güldüm o karikatüre ama gülüyor muyuz acınacak halimize acaba bilemiyorum. Ya da gözyaşı gülmekten mi ağlamaktan mı o da belli değil. Evet. Peki. güzel çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Çok Görüşmek üzere. hoşçakalın. <gülüyor>